Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebu Maşer, yaygın adıyla Belhi Merak, insanlığın tarihini değiştiren temel duygu, her şeyin başlangıcı. Başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Merak dürtüsü, hem insanın hem de bilimin ilerlemesinin ateşleyici unsuru. İnsanlık tarihindeki bütün keşifler ve buluşlar, işte bu merak sayesinde. İnsanlar, gördüklerinin ötesini merak ettiklerinden ötürü, dünyanın yuvarlak olduğunu, güneşin neden akşamları kaybolduğunu, dünyanın nasıl döndüğünü keşfetmişler. Batıda Abu Masar adıyla büyük bir şöhrete kavuşan Cafer bin Muhammed el-Belhi yani Ebu Maşer bahsettiğimiz merak duygusunun peşinden gitmiş ve bu sayede dehasını bütün dünyaya miras bırakmış önemli Türk İslam alimlerinden. 787 yılında Horasan'ın Bel şehrine bağlı bir belde de doğmuş. Bu nedenle El-Belhi ya da El-Horasani ismiyle de anılıyor. Esas bilinen ismi ise ilminin büyüklüğünden geliyor. Ebu Maşer. Yani Maşer'in babası ki Maşer toplum demektir. Yaklaşık 100 senelik ömrüne 42 bilimsel eser sığdırmış, bilim tarihine miras bırakmıştır. Bu eserler günümüze ulaşmamıştır. İlk ilmi çalışmalarını İran tarihi, Horasan'da konuşulan yerli diller ve Hint kültürü üzerine yaparken hadis ilminde büyük halimler arasında yer almıştır. Böylece Ebu Maşer, 47 yaşına kadar hadis ilmi ve geçmiş milletlerin felsefi, dini ve kültürel yönlerine dair ilimlerle meşgul olmuştur. 47 yaşından sonra ise matematik ve astronomiye merak sarmıştır. Aynı zamanda astroloji ile de ilgilenmiştir. Bu yönüyle bile Maşer, öğrenmenin ve ilmin yaşının olmadığının önemli bir kanıtıdır. Daha sonraları tabiat bilimine de merak duymuş ve bu konuda çalışmalar yürütmüş Ebu Maşer. 47 yaşından sonra ortaya koyduğu eserlerle çağının en büyük astronomi ve astroloji bilgini olarak kabul edilmiş. El Medhalül Kebir ila ilmi ahkamın nücum yani astroloji ilminin kanunlarına giriş isimli astroloji ve gökbilim kanunlarının esaslarını anlatan eseri, Orta Çağ batı dünyasında oldukça büyük yankı uyandırmıştır. Yunanca, Latince ve İbranice dillerine de çevrilmiştir. Gözlemlerini kaydettiği Binlerin Cetvelleri isimli eseri de batı dünyasında kaynak kitap olarak kullanılmış önemli bir eserdir. Eserleriyle Avrupa'da astronomi ve matematik ilimlerinin gelişmesinde derin izler bırakan Ebu Maşer'in kendi adıyla anılan meşhur hesaplama metodu, asırlar boyunca astronomi ilimleri alanında temel müracaat noktası olmuştur. Ebu Maşer'in bitmek bilmeyen merakı bunlarla da sınırlı kalmamıştır. Dünya tarihinde ilk defa medcezir yani gelgit olayının sebeplerini keşfeden kişi Ebu Maşer'dir. Bu olayın mahiyetini ve aile olan ilgisini bilimsel verileriyle açıklayan ilk kişi Ebu Maşer olmuştur. Batıda ancak Newton'un çekim yasası sonrası açıklanabilen bu olayın ondan yüzlerce yıl önce Ebu Maşer tarafından bütün yönleriyle açıklanması zekasının ve bilimsel olgunluk seviyesinde ulaştığı noktanın en büyük kanıtıdır. Ebu Maşer ayrıca enlem derecelerinin uzunlukları hakkında da önemli fikirler getirmiştir. Onun gerek Medcezir'le ilgili gerekse enlem derecelerini hesaplama konusundaki açıklamaları, astronomik coğrafyada bütün dünyaya yol göstermiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır